hi min ash-shaitanil ve nasta'inuhu ve nasta'firu ve nauzu billahi min shurur anfusina ve min syiata amalina men yehihi Allahu falamuzdllah ve men yudlil falahadillah ve eşhedu an la ilaha illallah wahtehu la shirkala ve eşhedu anna muhammadan abduhu ve abad, kitabullah ve ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'a, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin finnâr. İbn-i Rahimullah ibane Rahimullah'ın Suğra kitabında 543. maddede kalmıştık. Müellif Rahimullah şöyle diyor. Sünnete muhalefet eden ve ümmetin icmanın dışına çıkan her isimden, her mezhepten teberri etmek, uzaklaşmak, onun ehlinden ayrılmak, ona itikad edenden uzak durmak, ona muhalif ederek Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmak da sünnetten ve imanın kemalindendir. Yani bidat eline muhalefet ederek Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak sünnettendir. Ee, burada bazı fırkalar sayıyor şu görüşler gibi. rafıda Şia, Cehmiye, Mürciye, Haruriye, Mutezile, Zeydiye, İmamiye, Mughiriye, İbadiye, Keysaniye, Sufriye, Şurat, Kaderiye, Mennaniye, Ezarika, Hololiyye, Mansuriyye, Vakife, sıfatları ve rüyeti inkar edenler gibi. Muhakkik şöyle diyor. Bu fırkalar hakkında söylenecek çok söz vardır. Fakat bu fırkaları bazı üst fırkaların çatısı altında toplayarak sınıflandırmak, her bir fırkayı kendisinden dallandı asla dahil etmek mümkündür. Cehmiye, müellifin zikrettiği fırkalardan mutezile, vakife, sıfatları inkar edenler, rüyeti inkar edenler, ve hululiyye de cehmiye çatısı altına girer. Hululiyye yani Allah Azze ve Celle'nin mahlukatının üzerinde oluşunu inkar edenlerdir. Yani semada oluşunu inkar edenlerdir. Nitekim İbn-i İbanetül Kübra'da şöyle demiştir. Yine Müslümanlar icma etmiştir ki Allah Azze ve Celle arşının üzerinde, göklerinin fevkinde, yarattıklarından ayrıdır. İlmi ise bütün mahlukatını kuşatmıştır. Bunu hululiyye mezhebini, benimsenilerden başkası inkar etmez. Yani hululiyye burada çok genel bir tabir. Ee, Allah Azze ve Celle'nin yaratıklara e, dahil oldu. Onların içerisine girdiği şeklinde itikad edenler. Bazıları işte vahded vücut görüşü de bununla alakalıdır. Ee, Allah Azze ve Celle'nin insanların bedenine girdiği gibi Haşa. Daha önce İslam'dan önceki e, bozulmuş dinlerde de buna benzer itikatlar vardır. İşte mesela Hristiyanların bazı fırkaları Allah azze ve celle'nin İsa aleyhisselam'ın suretinde gözükmesine inanırlar. Yine Halal'ın Es-Sünnesinde bu konuyla ilgili Allah'ın kafir düşmanları cehmiye ve görüşleri şeklinde e, bir başlık açmıştır. Derbehar Raymola Şerhus'una da de şöyle demiştir. Aralarında Ahmet bin Hamber'in de bulunduğu bazı alimler şöyle dediler. Cehmi kafirdir, kıble ehlinden değildir. Kanı helaldir. Ne o Müslümana mirasçı olabilir ne de ona bir Müslüman tarafından mirasçı olunabilir. Çünkü o cuma, cemaat, bayram namazları sadaka yoktur demektedir. Bunlar, yani cuma, cemaat, sadaka derken zekat kastediyor. Bunlar İslam dininde bilinmesi zorunlu şeylerdir. Bu konularda cehalet, mazeret değildir. Yani bunların farz olduğunu bilmemek e, mazeret değildir. Bu sebeple bunları inkar eden kimse doğrudan İslam dininin dışında sayılırlar. E, Cehmiler e, bu sınıftan, yani cehmilerden bu e, özellikleri inkar eden, bu farzları inkar edenler de vardır. Cehmiler aslında e, Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını inkar etmekle bilinirler. İşte semada oluşunu ve diğer sıfatlarını inkar etmekle. Yine imanın tanımı noktasında El-i Sünnet'e temel bir muhalefetleri vardır. Onlar Allah Azze ve Celle'yi kalple bilmenin iman için yeterli olduğuna inanırlar. Yani imanı kalple bilmek olarak tarif ederler. Yani küfre girdikleri pek çok husus vardır. Yine onlar kim Kur'an'ın yaratılmış olduğunu söylemezse kafirdir demektedirler. Yani Kur'an mahluktur demeyeni de tekvir ederler. Yani Kur'an mahluktur demek ne demek? Bunu daha önce açıklamıştık. Tekrar izah etmek gerekirse aslında bu ilk olarak Ebu Hanife tarafından ortaya atılan, sonra Ebu Hanife bu görüşünden tevbe ettiriliyor kadı tarafından. O tevbe ediyor fakat onun bazı öğrencileri bu görüşü devam ettiriyorlar. el Merisi gibi. Ahmet bin Hanbel Raymollah'ın zamanında dönemin halifesinin yanında Makam sahibi oluyor, söz sahibi oluyor Bişrel Merisi ve bu itikadı resmi din haline getiriyorlar. Kim Kur'an mahluktur demezse bunlar öldürülüyor, işkence ediliyor, hapsediliyor. Çeşitli zulümler, baskılar uygulanıyordu. İlim ehlinden pek çok kimse de bu zulümler, baskılar sebebiyle bu görüşü zahiren kabullenmiş gözüktüler. Yani menheşten inhiraf ettiler bir nevi. Ahmet bin Hanbel, Muhammed bin Eslem Tusi gibi nadir bazı alimler ise... E, bu hakkı savunmakta direndiler ve bu sayede bu itikat el i Sünnet günümüze kadar ulaşmıştır. Allah onların vesilesiyle ulaştırmıştır. Allah onlardan razı olsun. Şimdi Kur'an mahluktur sözüyle bunların kastettikleri şey, yani e, Allah Azze ve Celle Muhammed ve Vesselam'a bir vahiy indirdi ama, onlar diyorlar ki işte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi zamanına göre bu vahiy yorumladı. Dolayısıyla Kur'an'ın o lafızları falan Muhammed Aleyhisselatü yorumudur. Yani onun telaffuz ettiği, dile getirdiği yorumlardır. Yani ne demek? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi zamanda bir şekilde yorumladı, biz de bu asırda farklı şekillerde de yorumlayabiliriz demektir. Günümüzde bu, gerek evrenselci sünnet inkarcılar, gerek tarihselci akımdan olan sünnet inkarcılar aynı şeyi söylüyorlar. Yani derler ya işte Cahil halktan bazıları da söylüyor. Aslında bu cehmi itikadıdır. Yani az önce tekfirine hükmedilen itikada sahip insanlara ait bir itikattır. Derler ki işte bu zamanda bu Kur'an'ın hükümleri uygulanmaz. Veya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri işte bu zamana uymaz. Bazıları en azından böyle derler. Bu işte bu Kur'an mahluktur. itikadının getirisi olarak bu ümmete sirayet etmiş bulaşmış bir hastalıktır. Bazıları bunu açıkça dillendiriyor. Bazıları bu sebeple e, küfre girmişlerdir. Kur'an'ı da inkar edip deistliği e, savunanlar ortaya çıkmıştır. Yani onların bütün e, ideolojilerinin temelinde ne vardır? Allah'a Allah'ın istediği gibi değil. Bizim kendi hevalarımızın arzuladığı gibi kulluk edelim, öyle inanalım, nasıl bir Allah'a inanmak istiyorsak öyle bir ilaha inanalım şeklindeki bir ittikattır. Yani şeytan bunu desteklemiştir ve bu görüşün takipçileri, savuncular maalesef bu asırda alabildiğine çoğalmıştır. Evet, Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarına inkar da bu cehmiliktendir. Yani onlar Kur'an mahluktur derken Allah'ın kelam sıfatını inkar ediyorlardı. Kuran Allah'ın kelamı olduğunu inkar ediyorlardı. Sadece bununla kalmıyorlar. Allah'ın istivası gibi, eli gibi, gülmesi gibi, rahmeti gibi çeşitli sıfatlarını da inkar ediyorlardı. Eşarilik ve maturilik gibi fırkalar çıkmış. Bunlar arada bir yol tutmak istemişler bir nevi. İşte Allah'ın sıfatlarını inkar edenler inkar etmesin diye ne yapmışlar? Allah Azze ve Celle'nin bu sıfatlarını tevil etme yolunu tutmuşlardır. Yani Allah'tan ve Rasulü'nden bir delil olmaksın tevil. Mesela el sıfatı zikrediyor kitapta ve sünnette ama elle kast kudretidir veya rahmetidir yahut nimetidir demişlerdir. Çeşitli batıl yollara gitmişlerdir. Onlara sorsanız deseniz ki neden böyle bir tevile gidiyorsunuz? Diyecekler ki çünkü ellersek Allah'ın eli vardır, ayağı vardır dersek bu Allah'a mahlukata benzetmiş olmaktır diyecekler. Bu sebeple tevil ettiklerini söyleyecekler. Halbuki tevil olarak hangi terimi kullansalar, el sıfatın yerine, istiva sıfatın yerine hangi terimi kullanırlarsa kullansınlar, mutlaka mahlukata ait bir sıfatı e, kullanarak tevil etmek zorunda kalacaklar. Ne diyorlar mesela? E, işte el ile kast nimetidir. Mahlukta yok mu? Kudretidir. Kudret mahlukta yok mu? Yani hangi e, sıfatı Allah Azze ve Celle'nin hangi sıfatını tevil edip de yerine başka bir isim, başka bir e, yorum koydularsa o da aslında e, yine mahlukata ait bir sıfat olacaktır. Şimdi Allah'ın ilmi vardır, Allah her yerdedir diyorlar. Bizim burada e, Allah'ın ilmi her yerdedir ama zatı e, arşın üzerindedir. Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği gibi Allah Azze ve Celle'nin. Zatıyla 7 e, kat semanın üzerinde, arşın üzerindedir. İlmi ise her yerdedir. Yani herkes, herkesin e, gizlisini, saklısını bilir. Her, e, yani bizim için kaybolan her şeyden haberdardır. E, bu nasıl ki ilim sıfatı, mesela Allah'ın ilim sıfatını tevil etmezler değil mi? Allah'ın ilmi olmaz çünkü mahlukatta da ilim vardır demezler. Neden? Çünkü Allah'ın ilmi asla mahlukatın ilmine benzemez. Tıpkı bunun gibi Allah Azze ve Celle'nin eli, istivası ve diğer sıfatları da mahlukatına benzemeyen sıfatlardır. Şura suresinin 11. ayetine bildirildiği gibi, leyse kemisli şey un, vehu semiul basir. Onun misli gibi yoktur. Onun benzeri gibi, dengi gibi bir şey yoktur Allah Azze ve Celle'nin. Ve o iştendir, görendir. Yani işitme ve görme sıfatlarını ispat ediyor Allah Azze ve Celle. İşitmesi ve görmesi asla mahlukatına benzemez. Aynı bunun gibi eli de mahlukatın eline benzemez. isimde benzese bile, işte mahlukatta el vardır, sadece isimde benzerler. Müsemmada benzemezler. İlimde de, nimette de, kudrette de Allah Azze ve Celle'nin diğer bütün sıfatlarında da nasıl mahlukatına benzemiyorsa... Kitap ve sünnette ispat edilen bu e, sıfatları biz yine tevil etmeden geldiği gibi iman ediyoruz. Selef de böyle iman etmişlerdir. Ee, Berbihar Rahmoğlu'na Cehmilerin küfrünü anlatmaya şöyle devam ediyor. Onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine kılıç çekmeyi helal saymışlardır. Kendilerinden öncekilere muhalefet etmişlerdir. İnsanları hakkında ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne de onun asabından birisinin konuşmadığı bir meseleden dolayı eziyetlere maruz bırakıp imtihan ettiler. Yani asap işte Kur'an mahluk mudur değil midir asap arasında tabi'nin arasında böyle konuşmalar yoktu. Bundan dolayı insanları imtihan etmek yoktu. Böyle bir bidat çıkardılar insanları bundan dolayı tekbir ettiler kanlarını helal saydılar. Mescitleri ve camileri cemaatsiz bırakarak işlevsiz kılmayı hedeflediler. Na nasıl ki zamanımızdaki cehmileşmiş, yani akide olarak cehmileşmiş insanlar, işte korona diye bir e, düzmece bir uyduruk bir şey e, atıldı ortaya. Bunu bahane ederek ne yaptılar? Camiler kapandı, cemaatler yasaklandı. Şu an belki e, namaz kılınıyor, sözde namaz kılınıyor ama, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam lanet ettiği bir şekilde, yani mesafeli, saflar, e, ayrık bir şekilde, işte maskeli bir şekilde, e, ağız kapalı bir şekilde namaz kılmak yasaklanmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan yasaklanmıştır. Yani iblisin emrettiği şekilde, şeytanın istediği şekilde e, namaz ibadeti bile icradilir hale getirilmiştir. Ak akidelerine bakarsanız, Bunlar aslında maturidi falan da değil. Çünkü maturidi tevil ediyor, inkar etmiyor sıfatları. Tevil ediyor, evet tevil de bir sapıklıktır ama bunlarınki daha ileri boyuta gitmiştir. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını inkar ediyorlar. Yani istiva gibi sıfatlarını inkar ediyorlar, Allah'ın eli mi olurmuş diyorlar. Yani el sıfatını inkar ediyorlar. Bu öncekileri ne yapıyordu? Matur, deşair gibiler ne yapıyordu? Tevil ediyordu. Ya Allah'ın eli vardır ama kastedilen e, nimetidir falan diyorlardı, kudretidir falan diyorlardı. Bunlar tamamen el sıfatını, Allah'ın el sıfatını ve başka sıfatlarını inkar ediyorlar. Yani e, neredeyse küfür itikatlarının girmediği bir şeyleri kalmamış. Pek çok batıl bidat fırkalarında e, en aşırı, en azılı batıl itikatlar neyse sanki hepsini kendilerinde cem etmiş gibiler. Ameller bakımından da, yaşantı bakımından da, İslam'dan uzaklık, hepinizin zaten e, şahit olduğu bir şey. İslam'ı zayıflattılar, cihadı geçersiz kıldılar. Bugün, yani e, cihattan söz etseniz, terörist sayılırsınız zaten. Yani, e, şimdi Müslümanların cihad etmesi lazım. Müslümanların bu şekilde kafirlerle, harple hem Allah'ın kelimesini yüceltmeyi amaçlamaları lazım. Bundan elde edilen ganimetlerle Beytul mali güçlendirmeler lazım. Ama Beytülmali neyle güçlendiriyorlar? Müslümandan alınan vergiyle. Yani bu öyle bir ülke ki kafirden de aynı vergi alıyor, Müslümandan da aynı vergi alıyor. Eşit yani kafirle Müslümanı eşit sayan bir sistem. Cihat, O yüzden cihat cihadı geçeriz kılmaları gayet aşkar. Fırkalaşma için gayret sarf ettiler. Eserlere muhalefet ettiler. Yani eserler derken seleften gelen rivayetlere, onların metotlarına, menheçlerine muhalefet ettiler. Çoğu şeye mensuh dediler. İşte bu nesk edilmiştir diyerek bu bahaneler attılar. Müteşabihi delil getirdiler. İnsanları, düşünceleri ve dinleri hususunda şüpheye sevk ettiler. Rableri hakkında tartıştılar kabir azabı yoktur, hafız yoktur, şefaat yoktur, cennet ve cehennem henüz yaratılmamıştır dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyruklarının birçoğunu inkar ettiler. İşte onların tekfirini ve kanlarını helal sayanlar bu sebeplerden dolayı helal saymışlardır. Yani el-i sünnetten onları, yani bu itikatlara, bu görüşlere sahip olan kimseleri tekfir edenler, kanlarını helal sayanlar bu itikatlarından dolayı helal saymışlardır. Çünkü Allah'ın kitabından bir ayeti reddeden, Kitabın tamamını inkar etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir eseri, rivayeti reddeden bütün rivayetleri reddetmiştir. Bu kimse azim olan Allah'a kafirdir. Rafıda fırkasına gelince Şia, Zeydiye, İmamiye, Mansuriye ve Mughiriye Rafı fırkalarındandır. Abdullah bin Ahmet Rahimullah şöyle demiştir. Babama yani Ahmet bin Hanbel'e Rafıda kimlerdir diye sordum. Ebu Bekir ve Ömer'e söğüp sayanlardır. Radyalı böyle cevap verdi. İbn-i Bat'ta Kübra'da şöyle demiş. Rafıda'ya gelince onlar insanlar arasında en fazla ayrışan, en çok fraksiyonlara ayrılan yani kendi içinde en çok gruba ayrılan birbirlerine en çok taneden kimselerdir. Onların her biri kendisi için bir mezhep seçer. O mezhep kendisine muhalefet edeni lanetler. O mezhebe uymayanı tekfir eder. Hepsi imam olmadan namaz yok, oruç yok, cihat yok, cuma namazı yok, bayram namazları yok, nikah yok, talak yok, alışveriş, satış yok der. İmam derken ehli beytten kendi kabul ettikleri bir imam ol olmaz zaman bunların hepsi geçersizdir derler. İmam olmayanın dininin olmayacağını, imamını bilmeyenin dininin olmadığını söyler. Sonra imamlar konusunda farklı görüşlere sahiptirler. İmamiyyenin önder edindiği ve imamın kendisinden başkası olduğunu söyleyeni lanetleyip tekfir ettiği bir imamı vardır. Aynı şekilde Zeydiyenin de İmamiyyenin imamından ayrı bir imamı vardır. İsmailiyenin, Kaysaniyenin, Betriyenin de farklı imamları vardır. Her taife bir mezhebi ve imamı benimser, o mezhep ve imamusunda kendisine muhalif eden lanetler ve tekfir eder. <gülüyor> Onların İbret alacaklar için birer ibret vesikası olan görüşlerinden bazılarını zikrederdim ama Allah'ın şanını yüceltiği, değerini yüksek kıldığı, sapıkların pisliklerinden, onların çirkin sözlerinden ve görüşlerinden uzak kıldığı ilmi korumayı tercih ettik. Harbel Kirmani mesail kitabında şöyle demiştir. Kendisine mürce kimdir diye sormaz üzerine Ahmet bin Hanbev şöyle demiş. İmanın sözden ibaret olduğunu söyleyenler diye cevap verdiği iştim diyor. kirman Raymola. Yani imanı sözden ibaret. Ameli imana katmayanlar bunlar mürciyelerdir. İbn-i Bat'ta e, İbn İbanet-ül Kübra'da bununla ilgili geniş bir bağ başmıştır. Oraya havale etmiş. Muhakkik. Kaderiye Mutezle ve Mennaniye fırkaları da Kaderiye kapsamındadır. Abdullah bin Ahmet es sünnede şöyle demiştir. Ali bin El-Cem ona İmam Ahmet'e kaderi inkar görüşünü benimseyen kimsenin kafir olup olmayacağını sordu. Bunun üzerine o şöyle cevap verdi. İlmi inkar ederse Allah Azze ve Celle bir ilim yaratmadan önce alim değildi. İlmi yarattı da sonra bildi derse böylece Allah Azze ve Celle'nin ilmini inkar ederse kafirdir. Yani kaderin yanında e, sınıfları var, türleri var kendi içerisinde ilim sıfatını, Allah Azze ve Celle'nin ilim sıfatını inkar edenleri cehmiyeye katılıyor. Ee, onlar tekfir ediliyor. Mesela Abdülaziz Bay'ındır, Mustafa İslamoğlu gibi kimseler bunu dile getiren kimseler bizim asrımızda. Yani Allah Azze ve Celle bir olayı olmadan önce bilmez, olayı yaratır, neticesini olay gerçekleştikten sonra öğrenir diyorlar. Haşa! Aynı mahlukatın e, aciz ilmi gibi o seviyeye getiriyorlar. Ee, Allah'ın ilim sıfatını işte inkar eden bu sınıfta Tekvir edilen, cehmiye katılan kaderiye grubudur. Malati, ettenbüh verreddu ale ehlil ehvada şöyle demiştir. Maneviye, iki ilahın ve iki yaratıcının olduğunu. Bunlardan birinin hayrın, nurun ve ışığın yaratıcısı olduğunu, diğerinin ise şerrin, karanlığın ve sapıklığın yaratıcısı olduğunu savunur. Onlara maniye denmesinin sebebi, Mani denilen bir adamın nebileri, peygamberleri olduğunu söylemelerdir. Mani, Kisralar zamanında yaşamıştı ve Kisralar'ın biri onu öldürmüştü. Havariç, Haruriye, Şurat, Ezarika, Abdullah bin İbad'ın takipçileri olan İbadiye, Ubeyid bin el Asfar'ın takipçileri olan Sufriye haricilerdendir. Halal'ın rivayetine göre İmam Ahmet, Havariç kötü bir topluluktur. Dünyada onlardan şerli bir topluluk bilmiyorum demiştir. Yine o harciler cennemin köpekleridir hadisini kastederek, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in onlar hakkındaki hadisi 10 vecihten sayı olarak rivayet edilmiştir demiştir. Acurri da şöyle demiştir. Gerek önceki gerek sonraki alimler harcilerin kötü bir topluluk olduğu, Allah Teala ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme asi oldukları, Namaz kılsalarda, da, oruç tutsalar da, kendilerini ibadete verseler de, bunun onlara fayda vermeyeceği hususunda ihtilaf etmemişlerdir. Yine onlar iyiliği emrediyor, kötülükten sakındırıyor görünürler. Fakat bu da onlara fayda verecek değildir. Çünkü onlar, Kur'an'ı istedikleri şekilde yorumlayan ve Müslümanların kafalarını karıştıran bir topluluktur. Havariç, necis ve pislik şuraattır. Onların mezhebini benimseyen diğer harciler de bu mezhep birbirlerine miras ala gelmişlerdir. İmamlara ve emirlere isyan ederler. Müslümanları öldürmeyi helal sayarlar. Evet. Harcilik ilk olarak biliyorsunuz Harura denilen bir bölgede toplanan ehli Kur'an yani Kur'an hafızı olan tamamı neredeyse. Kuran hafız olan bir topluk Ali radialan zamanda toplanıyorlar İbn Abbas radialanma gidiyor onlarla münazır ediyor tebliği yapıyor dönen dönüyor kalanları Nehrevan savaşında Ali radialan onun beraberinde olan Asaba karşı e, harbe ediyorlar ve bunların ardı arkası ondan sonra kesilmiyor nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbn Mâcîn İbn Ömer radialanmadan rivayet ettiği hadiste e, bunların ardı arkası kesilmeyecek yani bunlar e, öldürüldükçe yeniden türecek, yeniden türecek ta ki aralarından deccal çıkıncaya kadar diyor aynısını aynı manada bir radisi Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'a rivayet ediyor yani deccal'in harcilerin arasından çıkacağını söylüyor e, Numan bin Beşir Beşir radıyallahu gelen rivayette de Bukhara ve Müslim rivayeti Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Irak ile Şam arasından çıkacak deccal diyor yani Deccal Irak ile Şam arasından çıkacak diyor. Yani Irak ile Şam arası yani Orta Doğu bölgesi e, haricilerin aktif olarak hep faaliyette bulundukları bölgeler. Şu anda öyle. İşte İŞİD bir e, çakma bir şey örgüt kurdular dış kaynaklı olarak. E, bu hariciler gibi duygusal yaklaşan, meseleleri duygusal olarak ele alan bazı cahil Müslümanlar da bu sele kapıldı maalesef. Bu oyuna düştüler ve ehli tevhid olan, yani la ilahe Allah sözünü dile getiren, Müslümanım diyen insanlar birbirlerini öldürdüler. O hale geldi ki o kadar cehalet diz boyu oldu ki adamlar birisini idam edecekler artık. Kelime-i şehadet getir öldüreceğiz diyor. Adam kelime-i şehadeti getiriyor ondan sonra boynunu vuruyorlar. Yani tezatlar iç içe girmiş, çok karma karışık kendi aleyhlerine bir hüccet ikamesi yapmış oluyorlar. Yani la ilahe illallah demesi üzerine öldürüyorlar bir adamı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yasakladığı şekilde bu. Ee, yani bu konuda söz uzun. Yani günümüzde de işte hilafet çağrısında bulunan, mesela Hizbut Tarif grubu. Bunlar da hilafet e, çağrısında bulunuyor. Akide olarak tekfir yani harcilerle uyuşan noktaları var. E, Muhtezileyle uyuşan, hatta cehmiyeyle uyuşan yönleri var. En azından kurucularının, Takıiddin Nefani'nin e, şeyi öyle. E, kitaplarındaki fikirler öyle. Mesela Allah Azze ve Celle'nin ilim sıfatını inkar ediyor. Nebi ve Vesselam'ın bir sürü hadislerini aklıyla yorumlayıp devre dışı bırakıyor. Haber-ı aitlerin e, hüccet olmadığını söylüyor vesaire vesaire. Bir sürü arızalı e, itikatlar da var ve bunlar halifelik istiyor. Hizbut tarihcilerin geneline baktığınız zaman bunlar kendi hayatlarında, ferdi hayatlarında da asla İslam'ı yaşamayan kimseler. Yani hilafet ne için istenir? Allah Azze ve Celle'nin dininin hayata geçmesi için istenir. Kendileri hayata geçirmemiş insanlar bunu nasıl e, yani talep ederler? Bu samimi bir istek, talep değil bir kere. İşte kabir azabını inkar etmeleri, buna benzer işte kendilerine göre mütevatir kabul etmedikleri hadislerle gelen bazı itikat esaslarını reddetmeleri onların itikat olarak eli sünnetten hatta Müslümanlardan ayrıldıkları hususlardır. mesela Alpaslan Koytulcular var. Benzer şeyde İhvan Müslimin zihniyetinin Türkiye'deki uzantıları gibi. Bu fırkaların hepsi işte hilafet, duygusal malzemeler bu gibi şeyleri kullanmalarına rağmen mesela şu korona uydurmacası Müslümanların kimliklerini belirleme yani kim Müslüman kim değil kim Allah'ın tarafında kim şeytan tarafında bunu belirleme olsun da bizim için büyük belirleyici unsurlar taşıyor esasında. Adamlar işte tamam devletin protesto ediyor bazı uygulamalarını kendileri ayrı kılıyor ama mesafeli namaz kılıyorlar. Murat Gezenler diye başka bir harcı grup var. Bunlar mesafeli namaz kılıyor. Vesaire vesaire. Yani e, itikadi ve ameli olarak bu ümmetin selefinin, Allah Resulü Aleyhisselatü vesam ümmetini e, kendisinin beyan ettiği gibi sizleri gecesiyle gündüzü eşit olan bir yolda bırakıyorum dediği o yoldan fersa fersa sapmış insanlar bugün din adına bir takım söylemlere sahipler fakat kendileri e, Resul ile gelendiğine muhalefet içerisindedirler. İşte müellif böyle fırkalardan uzak durmayı, bunlarla alakanın kesilmesini, selam verilip alınmamasını, ziyaret edilmemesini söylüyor. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu konuda e, yeterli uyarılar daha önce nakledilmişti. Her sözün bir ortaya atanı, her görüşün bir uyduranı, her hevanın bir takipçisi vardır. Sonradan ortaya çıkan bu isimlere ve sapık fırkalara günümüzdeki İhvan-ı Müslümin Cemaati, Tebliğ Cemaati, Tekvir ve Hicret Cemaati birer örnektir. Bunların dışında da birçok türedi bidatçı fırka vardır diyor Kitab-ı Muhakkik'de. Müellif şöyle devam ediyor. Bütün bunlar, bunlara benzeyenler, bunlardan dallanıp budaklananlar ya da bunlara yakın olanlar, ehlini dininin dışına çıkaran... İnananını Müslümanların zümresinin dışına iten aşağılık görüşlerdir ve kötü mezheplerdir. Bu görüşlerin ve mezheplerin elebaşları vardır ki, dalalette yani sapıklıkta imamdırlar, önderdirler, küfürde ve kötü görüşlükte öncüdürler, Allah hakkında bilmediklerini söylerler, yaptıkları hususunda hak elini ayıplarlar, nakil konusunda güvenilir kimseleri itham ederler, Tevhilli hususundaki görüşlerinde ise şüphe etmezler. Yani e, sahabeden rivayet edilenler konusunda bu hadis ehlini itham ederler ama kendi tevillerinden de hiç şüphe etmezler. Onlar bidat sancaklarını kaldırmışlardır. Fitne pazarını kurmuşlardır. Bela kapısını açmışlardır. Allah üzerine yalan uydururlar. Yalan söyleyerek ve haddi aşarak kitabı Allah'ın kitabı hakkında sözler uydururlar. Şeytanların kardeşleri, müminlerin düşmanları, hattaşanların mağarası, hasetçilerin sığınağıdır onlar. Onlar halklara ve kabilelere ayrılmışlardır. Sınıflara ve tayfelere bölünmüşlerdir. Şimdi ben onların isimlerine özelliklerinin bir kısmını zikredeceğim diyor müellif. Ve muhakkik şöyle bir not düşmüş. Bidad 50'nin... İsimlerini özelliklerini zikrederek sakındırmak, el-i sünnet ve el cemaatin üzerinde icma ettiği hususlardandır. Onlar bunu haram kılınan gıybet kapsamında değerlendirmemişlerdir. Bilakis vacip olan nasihat kapsamında değerlendirmişlerdir. Asım el-Ahvel şöyle demiştir. Katade bin raym olan yanına oturdu. Amr bin Ubeydi söz konusu etti ve yani Amr bin Ubeydi e, tabi'nin döneminde kaderiye, fikirlerini, kaderi inkar fikirlerini ilk ortaya atanlardandır. Ee, aynı zamanda zahit, abit kimselerdendir. Onun durumunu söz konusu etti ve onun hakkında kötü konuştu. Ona Ebu'l Hattab, alimlerin birbiri hakkında kötü konuştuklarını görmemiştim dedim. Yani ilim eli birbirini eleştiriyor, böyle bir şey görmemiştim dedim. Bunun üzerine dedi ki Ey Ahvel, bilmez misin ki Kişi bir bidat ortaya attığı zaman ondan sakınılması için onun söylenmesi gerekir. Yani o sakınıncaya kadar onun hakkında konuşulması, eleştirilmesi gerekir. Yani o bidat terk edilinceye kadar. Terk edilmiyorsa devam edeceksin eleştirmeye. Bunu Hatip Tarihi Bağdat'ta. Ve i̇bn El-Kamil'de rivayet etmiştir. Ebu Cafer El-Hazza şöyle demiştir. Süfyan bin Uyeyne şu, yani İbrahim bin Ebi Yahya kader hakkında bazı şeyler söylüyor dedim. Süfyan da insanlara onun bidatini bildirsin. Bildirin. Rabbinizden de afiyet isteyin dedi. Yani onu bu bidat fikirleriyle insanlara ilan edin ki insanlar ondan sakınsın. Bu kader hakkındaki fikirlerini başkalarına da bulaştırmasın. Abdullah bin Mübarek'in muhallabin e, el Hilal hakkında konuşması üzerine yani onu eleştirmesi üzerine sufilerden biri ona ey Ebu Abdirrahman kıybetme diyorsun diye sormuş. O da sus bakayım biz onları ortaya çıkarmazsak hakkı batıldan nasıl ayırt edeceğiz demiştir. Yani onlar böyle e, reddedilip eleştirilmezse hakkı ile birbirine karışır. Abdullah bin Ahmet bin Ambe şöyle demiştir Ebu Turaben'in nahşebi Babam Rahim olan yanına geldi. Babam falan zayıftır, falanca sikadır. Yani hadis ravileri hakkında konuşmaya başladı. Ebu Turat da alimlerin gıybetini yapma dedi. Bunun üzerine babam ona döndü. Of sana bu nasihattır, gıybet değil dedi. Yani e, bu ravilerin sika oluşları, zayıf oluşları, yalancı oluşları, dürüst oluşları bunlar beyan edilmezse hadisin sayı zayıfı nasıl bilinecek? bu Salih el Ferraş şöyle demiştir. Yusuf bin Esbat'a vekiden fitnelere dair bir şey aktardım. Hasem bin Hayyı kastederek bu da hocasına benziyor dedi. Yusuf'a bunun gıybet olmasından çekinmiyor musun diye sordum. Niye ki ey Ahmak dedi. Ben onlara aralarından, analarından ve babalarından daha hayırlıyım. Onların insanların onların ortaya attıklarıyla amel etmelerinden sakındırıyorum ki insanların yükleri sırtlarına binmesin. Onları öven, onlara en çok zarar verendir. Yani bu bidatçıları öven, o bidatçıların kendilerine de en çok zarar verenlerdir. Niye? O bidatın de yanlışında devam edecek çünkü. İbn-i Teymiye Mecmul Feteva'da şöyle demiştir. Kitaba ve sünnete muhalif görüşleri savunan, kitaba ve sünnete muhalif ibadetler yapan bidat önderlerine gelince, onların durumunu beyan etmek ve ümmeti onlardan sakındırmak Müslümanların icmaıyla, ittifakıyla vaciptir. O kadar ki Ahmet bin Ambel'e sana kişinin oruç tutması, namaz kılması, itikafta bulunması mı daha sevindir? Yoksa bidat eyle hakkında konuşmasını, yani onların bidatlerini ortaya koyup reddetmesi mi diye sorulmuş. O da şöyle cevap vermiştir. Kıyam ettiğinde, yani gece namazı kıldığında ve itikafta bulunduğunda bunlar ancak kendisi içindir. Bu ameller kendisine fayda edecek amellerdir. Bidat eyle hakkında konuştuğunda, onlar reddettiğinde ise bu bütün Müslümanlar içindir. Dolayısıyla bu daha fazla yani bütün Müslümanlara faydalı olan bir iş yapmış olur böyle bir ilim ehli reddiye verir zaman. Gördüğü üzere bunun yararı dinlerin yönünden bütün Müslümanları kapsamaktadır. Tıpkı Allah yolunda cihat gibi. Zira Allah'ın yolunu, dinini ve şeriatını temizlemek, bunların zulümlerini ve saldırılarını def etmek bütün Müslümanların ittifakıyla farz-ı kifayedir. Eğer Allah bunların zararını def etmek için bazı kimseleri ikame etmemiş olsaydı, Din bozulurdu ve dinin fesadı savaşılan düşmanın istilasının sebebi olduğu fesattan daha büyük olurdu. Zira onlar memleketleri ele geçirdikleri zaman kalpleri ve onun içindeki ilmi bozamazlar. Bilakis sonradan dolaylı olarak bozabilirler fakat ötekiler ilk başta kalpleri bozarlar. itikatları bozarlar. Bu e, oy kullanma meselesinde de ee, aslında bu menheci yakalamış bir Müslümanın gayet net gördüğü bir mesele oy kullanması. Diyorlar ki işte AKP CHP'den daha hayırlı falan filan diyorlar. Hiç alakası yok. Belki daha zararlı. Niye? Çünkü CHP Müslümanların kendilerine bir zarar verir. İtikadlarına zarar veremez. Yani akidelerini bozamaz Müslümanların ama Müslümanlara belki zulmedebilir. Müslümanlar bazı baskılar görebilir ama Müslümanlar dininin farkında olur ve bu yöneticilerin din adına yaptıkları her şeyi reddederler, benimsemezler. Ama AKP suretinde, İslam'ın düşmanları AKP suretinde koydular ortaya bunu, bunlar itikadı bozdular. O yüzden bakın bir sürü deistler çıktı, işte farklı fırkalardan, tarikatçılardan, şunlardan, bunlardan her sapık fırka dallanıp budaklandı, bir tek Kur'an ve sünnetle amel edenler e, pısık kaldı. Neden? Çünkü Müslümanlar kabullenmiyor ki bunu. Kur'an ve sünnete göre yaşamayı, sahabenin yaşadığı gibi yaşamayı Müslümanlar kabullenmiyor. İşte demokratik ortam diyorlar. Bu onların hoşuna gidiyor. Kimse kimseye karışmasın. Böylece e, yani İslam'ı benimsememiş bir hayat tarzı sürenler İslam'a yanaşmıyor ama öncesinde İslam'ı yaşayan insanlar onların hayatlarına meylederek e, işte kapananlar işte teberrüt yapmaya başlıyor. Yani Allah Resulü lanetlediği cahiliyet ilk cahiliye teberrücü diye Kur'an'da anlatılan teberrüç tesettür diye algılanır hale geliyor. Daha da açılmalar artıyor vesaire vesaire bir sürü kötülükler. Bunlar zahirdekiler. Peki itikat boyutundakiler? Adam çıkıp diyor ki işte İslam'ın yeniden yorumlanması lazım diyor. Yeniden yorumlanması lazım diyor. Ya takuta teslim ettiler işte mescitleri namazına müdahale ediyor. Namazın nasıl kılacağını onlar belirliyor yani. Kitap ve sünnet belirlemiyor. İmamın ne söyleyeceğini, insanların nasıl ödeyeceğini vesaire vesaire. Bu bakımdan itikada zarar veren, insanların akidesini bozan, Müslümanları aldatan bu gibi, dinden gibi görünen şeyler daha tehlikelidir. Evet, diğerinin biz kötülüğünü hiçe saymıyoruz. Diğerinin de kötülüğü vardır ama Müslümanların bedenlerine gelecek zarardansa bedenlerine ve mallarına, canlarına gelecek zarardansa dinlerine gelecek zarar daha büyüktür. Bu bakımdan bidat ehliyle e, mesafelerin korunması, onlar yani bidat elinden uzaklaşılması, onların reddedilmesi, aşağılanması Hristiyanların, Yahudilerin hatta ateistlerin aşağılanıp reddedilmesinden daha önceliklidir. Dinin korunması esastır. Cihat bunun için vacip kılınmıştır. Allah'ın kelimesinin yüceltilmesi için. Evet, bu sebeple duygusal söylemleri aldanmamak gerekir. Bir kimse işte hilafet, İslam devlet falan bu söylemlerle çıkıyorsa dur bakalım kardeşim. Sen İslam'ın e, İslam derken hangi akideyi benimsedin? Hanefi üzere mi, Şafii üzere mi, mezhepçilerin itikad üzere mi, matürlilerin itikad üzere mi, eşerlerin, haricilerin, mürcelerin itikad üzere mi, hangi itikad üzere? Yoksa ümmetin selefinin, salih selefinin itikadı üzere mi bir e, İslam devletinden bahsediyorsun? İnanın bu söylemlere sahip insanlar, bunu sloganlaştıran insanların kendileri başta salih selefinin itikadına düşman kimseler. O halde nasıl bir İslam devletinden bahsedilebilir? Bu ancak zulüm devleti olacaktır ve böyleleri başa gelirse şu an AKP'den bile daha zararlı olacaktır İslam'a ve Müslümanlara. Bu bakımdan e, biz e, böyle kıytırık şeylere talip değiliz. Allah Azze ve Celle'nin Muhammed Suresi'nde 26-27 ayetlerinde beyan ettiği gibi e, okunadığı topluluklara, münafıklara e, vasıflarken şöyle diyor. Onlar o kafirlere dediler ki biz size bazı uslarda itade edeceğiz. Onlar münafıkların özelliği bu. Yani sadece bazı huslara, kafirlere sadece bazı uslarda uyum göstermelerini Allah Azze ve Celle, topuklar üzerinde dinlen, geri dönmek olarak tarif ediyor bu ayetlerde. Peki ya bütün kanunlarını kafirlerden alıp buna zorlu tutanlara ne demeli? Yani biz bazıyla İslam'ın hükümlerin bazısında işte sünnete isabet edeceklerini vaat edenleri de kabul etmiyoruz. Biz bazsında da razıyız. Biz din tümü mü, tamamen tümüyle Allah'a ait oluncaya kadar cihat etmekle emrolunmuş kimseleriz. Evet. söz uzadı havada karardı. E Burada 544. madde devam edecek. Müellif, e, burada bazı fırkaları saymaya devam ediyor. Evet şu e, paragrafı bitirelim. Çünkü onların yaygınlık kazanmış kitapları her tarafta yayılmış. Görüşleri vardır ki insanlar arasındaki tecrübesiz ve bidatlar içerisinde yetişmiş kimse bunları bilmez. Bunların manaları okuyanların çoğuna gizli kalır. Yani bir bidatçıyı gören bir kimse onu dindar, abid, zahit birisi zannedebilir. Bu sebeple itikatlarına aldanabilir. E, tıpkı hani bir söz vardı zamanımızdaki insanlar Ebu Cehil'i görse Hacı Dayı derler diye. Öyle bir durum. Belki bu görüşlere sahip birine ait bir kitap yaşı küçük birinin eline geçer. Adam kitaba Allah'a hamdü senada bulunarak Nebi sallallahu aleyhi ve selleme güzelce salat ederek başlamıştır. Fakat bunun arkasında İnce küfrünü, gizli bidatini ve şerrini ekler. İnsanlardan ilmi olmayan yaşı küçük kimse, acem kimse ve bir tecrübesi bulunmayan kimse de o kitabı yazanın, alimlerden bir alim veya fakirlerden bir fakir olduğunu zanneder. Bu ümmet hakkında öyle şeylere itikad eder ki bunlar putperestlerin ve Allah'a savaş açıp şeytan dost edinenlerin bu ümmet hakkındaki görüşlerinin aynısıdır. Evet. Allah mühelife rahmet etsin. Doğru söylemiştir. Şu sonraki dönemlerde yaygın olan tefsirlere ve hadis şerhlerine bakan kimse onların birçoğunda bunu açık bir şekilde görür. Bu tefsirlerin ve hadis şerhlerinin müellifleri kitaplarında Cehmiye, Eşaire, Kaderiye, Mürciye, Sufiye ve Rafıza gibi bidat elinin yolunu takip etmiştir. Ama bu konuda dikkatli ol. Şeyh Hamd bin Atik şöyle demiştir. Allah seni doğruya iletsin. Bil ki bizim menhecimiz bize tefsir veya hadis şerhi alanında bir kitap ulaştı mı onu sınamaktır. Onda bulunan ulu sıfatlar ve fiiller konularındaki itikada bakarız. Bir müteahhiri'nin, biz müteahhiri'nin yani sonradan gelen ilim elinin birçoğunda ya da çoğunluğunda galip olanın eşar-ı mezhebi olduğunu gördük. Eşar-ı mezhebi ki ulubu nef yani Allah Azze ve Celle'nin semaların üzerinde olduğunu inkar etmekten bu konudaki ayetleri Bişrel Merisi'den ve onun benzeri sadık ve bidatçı kimselerden miras alınan tevillerle tevil etmekten ibarettir. Bu Müslim'in Müslümin ve benzerlerin şehirlerine bakan kimse bunu o şehirlerde görür. İşte Fethül Bari, Nevevi'nin Müslim Şerhi gibi kitaplarda maalesef böyle şeyler var. Usul ve itikat alanında kaleme alınanlara gelince durum zaten akıllı kimselere açıktır. Allah'ın basireti nur üzere rızıklandırdığı, Onların söyledikleri üzerinde iyice düşünen, söylediklerini Allah'tan ve Rasul'den gelenlere, saf ehli sünnetin üzerinde bulunduğu şeye arz eden kimse aradaki farkı görür. Gece ile gündüzün arasındaki farkı gibi bu farkı da bilir. Böylece onların söylediklerinden yüz çevirir, kitaba, sünnete, ümmetin, selefinin, imamlarının yoluna yönelir. Bu kişiye yeter ve kişiyi doyurur. İnsanların arasında dolaşan, Tefsir ve hadis kitaplarının bir bulunan birçok yakın itikada yıkılıklıları görmek istiyorsan, el-ihticat bi-asaris selefiye ala ispati sıfatil ilahiye ve reddale'l-müfevvidati vel-müşebbiyeti vel-cehmiye kitabıma bakabilirsiniz, diyor muhakkik. Allah ümmete nasihat eden, bidat elinin kitaplarına bakmaktan sakındıran, hatta verdikleri büyük zarardan ve sebep oldukları büyük vesattan dolayı bu kitapları telef etmeyi ve yakmayı emreden salih selefe rahmet etsin. İbn Kayyim Turuqul Hikmiyye'de şöyle demiştir. Saptırıcı kitaplar yakıldığı ve itlaf edildiği takdirde tazmin edilmeleri gerekmez. Yani ondan dolayı tazminat ödemek gerekmez. Merruzi şöyle demiştir. İmam Ahmed'e içerisinde aşağılık şeyler bulunan bir kitabı ödünç almıştım. Sence onu parçalayabilir ya da yakabilir miyim diye sordum. Evet onu yak dedi. Yani başkasından ödünç aldığı halde onu yakmasını emretmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radıyallahu anh'ın elinde Tevrat'tan yazmış olduğu ve Kur'an'la uyumunun ilgisini çektiği bir yazı görmüştü. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti. Öyle ki Ömer radıyallahu hemen tandıra girip yazıyı onun içine attı. Peki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra kaleme alınan kendileriyle kitapta ve sünnette bulunanlara itiraz edilen kitapları görseydi ne yapardı? Wallahu'l müstehan. Sünnete aykırılık barındıran kitaplara izin verilmemiştir. Aksine onların ortadan kaldırılmasına ve itlaf edilmesine izin verilmiştir. Ümmete bunlardan daha zararlısı yoktur. Sahabe Osman Radyalı'nın mus musafına, muhalif olan musafların tamamını ümmetin ihtilafa düşmesinden korktuklar için yakmıştır. Peki ümmetin arasında ayrılık sokan, bizzat ayrılık sokan şu kitapları görselerdi ne yaparlardı? İmam Ahmet, Onları kitap yazmak helak etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rivayetlerini bırakıp kelama yöneldiler. Yani yorumlara yöneldiler demiştir. Hammad bin Zeyd, i̇bn bana, ey Hammad şu kitaplar sapıklığa sevk eder dedi demiştir. Ebu Abdillah e, bidatleri kitaplarına koyuyorlar. Ben onlardan en sert şekilde sakındırıyorum demiştir. Yani rivayetler dışında, seleften gelen rivayetler dışında, sonrakilerin Kur'an ve sünnete aykırı yorumlarının yazıldığı bu kitaplardan bu şekilde sakındırmışlardır. Hasılı kelam bu yalan ve bidat içerikli kitapların itilaf edilmesi, yok edilmesi gerekir. Bu eğlence ve müzik aletlerini itilaf etmekten, şarap şişelerini kırmaktan daha gereklidir. Zira bu kitapların zararı bunların zararından daha büyüktür. Bu kitapların tazmin edilmesi de, yani e, tahrif, e, tel e, İtraf edilmesinden dolayı tazmin edilmesi de gerekmez. Evet, müellif e, buradan sonra mesela e, Cehmi'lerin önderi, Cehmi bin Safvan'ı, e, bazı bidat, kendi zamandaki bidat önderlerinin isimlerini veriyor. E, mesela Bişir el Merisi, el Murdar, Ebu Bekir el Esam, İbrahim bin İsmail bin Uleyye. İsmail bin Uleyye ümmetin imamlarından bir alimdir, Salih Alimlerden birisidir. Oğlu İbrahim bin İsmail bin Uleyye ise cehmileşmiştir. O yüzden sapıkların önderlerinden olmuştur. İbnebi Duat, İbnebi Davud değil, İbnebi Duat. Bu da Ahmet bin Hanbelli'nin zulüm görmesinde öncülük eden cehmilerden idi. Bergus, Rabuliye, El Ermeni, Cafer el-Hazza, Ebu Şaib el hacca Hasen el-Attar, Sehler-Harras... Ebu lukman el-Kafir ve bunlarla birlikte birçok sapık onun tabilerinden ve taraftarlarındandır diyor. Ee, bir takım isimler daha sayıyor. Bizim zamanımızda artık çok meşhur olmayan bazı isimler. O yüzden zikrine gerek yok. Yani e, bu müellif bu isimleri sayarak demek istiyor ki, Bidat'la bilinen, Bidat'e davetiyle bilinen e, bu sapıklık önderlerini ismen ilan etmek gerekir. O da bu selefin sayısıdır. E, bu menhecine uyarak bu isimleri, kendi zamandaki sabıkların isimlerini saymıştır. Ve şöyle diyor, onların imamlarından birkaçını zikrettim ki, yaşı küçük ya da ilmi olmayan kimse onları anmaktan, onların sözlerini delil getirip, onların kitaplarıyla münazara edenlerle oturmaktan sakınsın. İbni Kulab, Hüseyin el-Neccar, Ebbekir el-Esam, İbni Uleyye, onların en pislerinden, konuşurken sünnet savunuyor ve ona yardım ediyor görünür halde en pis sözü söyleyenlerdendir. Yani bunlar sünnet savunuyor görünselerde aslında araya bidatlerini sıkıştıran, sokusturan kimselerdir. Allah bizi de seni de onların görüşlerinden korusun. Bizi de seni de onların kötülüklerinden, ve mezheplerinden afiyette kılsın. Bizi İslam ve sünnet üzere yaşatsın, bunun üzerine öldürsün, bunun üzerine haşretsin. Üzerimizdeki ve üzerindeki nimetlerini ve lütuflarını değiştirmesin. Sürekli bahşettiği güzel ihsanlardan ve faydalarından bizi mahrum bırakmasın. Bizi ve seni sınırlarını muhafaza edenlerden ve haklarını yerine getirenlerden eylesin. Bizi ve seni bize öğrettikleriyle faydalandırsın. Onlarla bize salih, makbul ve razı olunan ameller işletsin. Bizi ve seni Nebisinin asabının zümresi içerisinde haşretsin. Şüphesiz o ümit beslenecek kuşlarda kendisinden umulandır. Darlık ve genişlik zamanında kişinin yanında bulunandır. Başta ve sonra Allah'a hamdolsun. Allah'ın salatı gizde ve açıkta Nebisinin üzerine olsun. Subhanek Allahu ve bihamdik ve eşedenle ilahillen teva ettekele ve estağfuruke ve töbikel. <Sessizlik> Müellif böylece bu duayla kitabını tamamlamıştır. Allah a izin verse biz de e, Böylece İbanet-i Suğra kitabından dersleri tamamlamış olduk. Bir sonraki hafta inşallah tefsir derslerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Allah. Em, icman. Em, icman. Em.